Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, nükleer karşıtı platform Azerbaycan'ın çatışma sırasında Ermenistan'da yer alan ve Türkiye'ye yalnızca 16 kilometre uzaklıkta olan Metsamor nükleer santralini hedef göstermesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada karşılıklı tehditler ülkemiz ve sınır komşularımızın ulusal güvenliğini tehlikeye sokmuştur ifadeleri kullanıldı. Ermenistan ordusunun 12 Temmuz 2020 tarihinde Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışlarına tutması ve Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine iki ülke arasında çıkan çatışmalar giderek şiddetini arttırdı. Ermenistan'ın Azerbaycan'daki Minge Çevir Barajı'na vurma tehdidinin ardından son olarak Azerbaycan'da Metsamor nükleer santralini hedef gösterdi. Platform yaptığı açıklamada söz konusu nükleer santralinin 1977 yılında Çernobil ve Fukushima ile aynı teknoloji kullanılarak inşa edildiğini ve 2005 yılında ömrünü tamamlamasına rağmen ısrarla faaliyetine devam ettirildiğini söyledi. Yani 15 yıldan fazla geçmiş ki ömrünü tamamlamış. Açıklamada Ermenistan ve Bulgaristan'da ülke sınırlarımızın hemen yanında adeta görülmemiş güçte yıkıcı saatli bomba niteliği taşıyan santraller ulusal güvenliğimiz açısından büyük tehdit oluşturmaktadır dendi. Platform, Metsamora olası bir saldırı sonucunda Iğdır, Kars ve Ağrı illerimiz başta olmak üzere Erivan, Nahçıvan, Gürcistan ve İran gibi sınıra komşu ülkeler ve hatta Avrupa için bile hayati tehlike oluşturacağını söyledi. Platform, nükleer santrallerin barındırdığı risklerin sonucu yaşanan büyük felaketlerle acı bedeller ödenerek tüm dünya kamuoyunca görülmüşken, Ülkeler arasında çıkan savaşlarda saldırı hedefi olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz, dedi. Platform söz konusu tehditin uluslararası hukuk kapsamında suç teşkil ettiğini belirtti. Platform, kapitalist dünyanın rekabet ortamında her an çıkarlar, çatışma noktasında ülkemizde karşı karşıya gelecek. Rusya'nın ya da diğer yapımcı ülkelerin denetiminde ve kontrolünde Akkuyu başta olmak üzere belirlenen yerlerde faaliyete geçirecek nükleer santralle ulusal güvenliğimiz tehditlere açık hale getiriliyor. Nükleer santrallerde yaşanacak olası bir kaza ya da düzenlenecek bir saldırıda yitirilecek büyük ölçükteki insan yaşamları ve doğal kaynaklar umursanmıyor. ermenistan azerbaycan arasında yaşanan çatışmada bir nükleer santralin hedef konusu yapılmasının, insani yönünden kabul edilmezliğinin hatırlatıldığı açıklamanın devamında şu talepler dile getirdi. Toplumsal hiçbir yararı olmayan, aksine büyük yaşamsal riskler taşıyan nükleer güç santrallerinden vazgeçilmesi çağrımızı bir daha yeniliyoruz. Hayatımızın ve yaşam alanlarımızın tehdit altında bırakılmasını kabul etmiyor, kurulması planlanan nükleer santral projelerinin derhal durdurulmasını, Ülkemizde ve dünyada hem bugün hem de gelecekte nükleer santralin tamamen hayatımızdan çıkartılmasını istiyoruz dendi. Toronto Üniversitesi'nce yapılan araştırma kuzey kutbundaki deniz buzlarının hızla erimesinin kutup ayılarının hayatta kalabilme güçlerinin sınırına getirdiğini ortaya koydu. BBC Türkçe'nin haberine göre Toronto Üniversitesi'nden Dr. Peter Molnar, kutup ayılarının küresel ısınmanın simgesi haline geldiğini belirtti ve buzlar eridiği takdirde kutup ayılarının gidecek yeri olmadığını söyledi. Kutup ayıları Uluslararası Doğa Koruma Birliği yani IUCN tarafından nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya hayvanlar olarak sınıflandırılıyor. Tehlikenin ana sebebi ise iklim değişikliği. Kuzey bölgesinin farklı kesimlerinde kutup ayılarının, Hayatta kalabilme eşiklerini hesaplayan araştırmaya göre bazı bölgelerde eşik şimdiden aşılmış durumda. Polar Bears International'dan Dr. Steven Armstrong BBC'ye konuştu ve anne kutup ayılarının buzların erime mevsimine kadar yavrularını emzirecek kadar yağ depolayamayacağını söyledi ve yiyecek olmadan hiçbirimiz uzun süre ayakta kalamayız. Bu tüm canlı türleri için biyolojik bir gerçeklik. Özel bir şirket tarafından Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı mahallesinde yaklaşık 34 bin metrekare alan üzerine biyogaz enerji santrali ve gübre üretim tesisi kurulmak isteniyor. İki ayrı dava devam ederken şirket hukuki süreci beklemeden 15 Temmuz'da proje alanına yol yapmaya başladı. Sabah saatlerinde iş makinelerinin yol çalışmasını engelleyen yurttaşlar hukuki süreç sonlanana kadar bölgede direniş çadırı kurdu. Duvar sitesinden Osman Çaklı'ya konuşan Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçili Ege Değerli projenin çevresel etkilerinin göz ardı edildiğini ve yasal bir sürecin işlemediğini söyledi. Şirketin birinci derecede mutlak tarım arazileri üzerine kuracağı biyogaz elektrik santralinin havayı ve suyu kirleteceğini dile getiren Değerli şöyle dedi. Proje alanından DSI'ye ait 3 tarımsal sulama kanalı var. Bunlardan bir tanesi İzmir'e kadar uzanıyor. Köylülerin merası yine bu alanda. Biyogaz, elektrik santralinin kurulması tarımsal sulamada kullanılan suyu ve yer altı sularını kirletecek proje alınlığına yol olmadığını dile getiren değerli de idarenin imar planlarını sırf bu proje için değiştirdiğini belirtti. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık mahallesinde orman yangını çıktı. Akkum mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün. 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 de uçakla müdahale ettiği yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındığı bildirildi. Yangında henüz ne kadarlık bir orman alanının zarar gördüğü kesin olarak tespit edilememişse de geniş bir alan. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Gezegenin geleceği.